dünya Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, Açık Radyo'da Hayattan Sanat programındasınız. Ben programcınız Çeleng. Bugün e, konumuz Sinopale yani Sinop'a Uzanıyoruz. Ve farklı bir konumum var. Geçtiğimiz harçtan sanat programında da, geçtiğimiz yıllarda da Sinop Aile'yi ya çeşitli bilgilerle sizinle kendim paylaşmaya çalışarak ya da farklı konuklarla size radyodan ulaştırmaya çalışmıştım. Maalesef şimdiye kadar hiç Sinop'a gitme fırsatı bulmadığımı da utanarak burada sizinle paylaşıyorum. Ama bu sefer iyice içerden Sinop'ta yaşayan, yaşamış olan hatta Sinop Aile ile 8. edisyonundan bahsedeceğimiz bu etkinlikle çocuk yaşlarda tanışmış olan bir misafirim var. Yiğit Bahadır Kaya Yiğit olarak hitap edeceğim. Yiğit hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ben daha uzun yıllardır tanışmış olduğum için Sinopale'nin kurucuları farklı isimlere tekrar bu Sinopale'nin 8. edisyonunu gündeme taşıyalım dedikleri zaman iki şeyden bahsettiler bana. Bir, yönetimsel olarak 8. edisyon itibariyle bir farklılığa gidildiği ki bu olumlu anlamda bir farklılık. Şimdi sizden ondan bahsetmenizi rica edeceğim. İkincisi de hani bu sefer biz konuşmayalım. Çok da içeriden bilen hatta Sinopale ile iki yılda bir düzenlenen bu etkinlikle çocuk yaşlarda Sinopale Çocuk'a bizzat katılarak tanışan, yıllarca gönüllü olarak çalışan ve Sinopale 7'de de yani 2000 19'daki pandemi öncesindeki edisyonda da koordinasyonu Melih'le birlikte yürüten bir isim. Aynı zamanda İstanbul'da da bir bağı var. Halihazırda Kadiras Üniversitesi'nde doktora yapıyor. Kendisi de yeni medya, cinsiyet araştırmaları gibi alanlarda uzmanlaşmaya çalışan bir isim. Şuradan başlamak istiyorum Yiğit öncelikle. Siz Sinopal nasıl tanıştınız ve Sinopal nedir? İlk kez bununla tanışacak olan izleyicilerle Genel bir perspektif çizmek isteseniz nasıl çizerdiniz? Tabii öncelikle çok teşekkür ederim size bize yer verdiğiniz için. Sinopale'yi e, dillendirmek, gündeme e, getirmek için bize yer verdiğiniz için programınızda çok sağ olun. E, Sinopale ilk olarak 2005 yılında çalışmalarına başlanan ve ilk BNL'in 2006'da gerçekleştirdiğimiz bir çağdaş sanat BNL'i. Sinop'ta gerçekleşiyor. Uluslararası bir çağdaş sanat BNL'i. Ama tabii Sinoparlı'nın bizce, ekipce ve aslında her yani her fırsatta dile getirdiğimiz şekliyle iki tane önemli özelliği var. Biri... Sinopale'nin aslında hepimizin çok yakından bildiği, Anadolu'da çok yaygın olan imece usulüyle gerçekleştirilen bir sanat etkinliği olması. Çünkü aslına bakarsanız Sinop gibi kültür sanat etkinliklerinin çok da böyle canlı olmadığı, biraz hayli periferide kalmış bir kentte böyle güncel sanat gibi çok soyut, çok daha kavramsal bir etkinliğin var olabilmesi ve aslında 2016'dan beri bu kadar uzun senelerdir gerçekleştiriliyor olmasının aslında bir nedeni var. Gerçekleştirilebiliyor olmasının bir nedeni var. Bu da aslında bizim bir vizyon olarak, bir sanat bir üretim vizyonu olarak ortaya koyduğumuz imece usulü sanat anlayışı. Ve aslında Sinopalya'da hiçbir zaman büyük bir sponsorun böyle Vienneli'nin tamamını fonladığı ve işte e, böyle büyük etkinlikler yapıldığı bir e, alan hiçbir zaman olmadı. Biz daha çok e, herkesin kendi elindekini ortaya koyduğu bir katılımcı sanat anlayışıyla bir, ve Sinopluları da bu şekilde ki bir, bir tanesi de benim hı hı. E, bu şekilde engage ettiğimiz Vienneli e, e, bir sanat anlayışı oldu. Bir diğer önemlisi de ikinci özelliği de Sinopal'da sergilenen eserlerin neredeyse yüzde sekseni Sinopare için üretilen, Sinop gelip, Sinop, sanatçıları Sinop'a gelip önce e, Sinop'lu insanlarla işbirliği içerisinde olup, e, Sinop'un hikayelerini e, dinleyip ve buradan kendilerine çizdikleri perspektifle beraber e, Sinop'lu insanlarla işbirliği içerisinde ürettikleri işleri sergilemiş olmaları. Ve e, böylelikle de bu bahsettiğim imece usulü sanat üretimini de e, gerçekleştirmiş oluyoruz. Böyle Sinopali'yi aslında tanımlayacaksam böyle tanımlayabilirim. Bizim için de yani benim gibi BNL'lerde çalışmış, BNL'lerin sıkı takipçisi olan isimler için de hakikaten bir BNL bir kent için ne ifade eder, o kentten nasıl beslenir ve o kente, kentliğe nasıl geri veriri çok güzel özetleyen bir yanı var. Çünkü kente özgü, mekana özgü, bağlama özgü, tam da yerinde düşünülen, üretilen, işbirliğine dayalı, sizin ifade ettiğiniz gibi katılımcı, imece usulüne dayalı bir yaklaşımı hep korumaya çalıştı. Belki de bunca yıldır çok mütevazi ölçeklerde bunca evet. ülkenin içinden geçmekte olduğu zorluklara rağmen sürdürülebilirliğinin altında da bu yatıyor diyelim. Ufak tefek tarihsel değişiklikler belki ertelemeler, sürelerin kısalması dışında hemen hemen hiçbir aksaklığı uğramadan devam etti. Ve yapısal bir değişikliğe de bu yıl itibariyle gidiyor. Tam da biraz önce anlattığınız o tavır, yaklaşım, mesela bakış açısında aslında özetler nitelikte. Bunu da paylaşmış oldu Melih Görgün ve Mahir Namur bizimle. Dolayısıyla sizden dinlemek isterim. Daha da yerel bir inisiyatif tarafından yönetilecek, içeriden şekillendirilecek ve gençlerin devraldığı bir yapıya dönüşecek diye anlıyorum. Sizden dinleyelim mi? Tabii Sinopal'e kurulduğu zamandan itibaren Alfa Kültür Derneği'nin İstanbul'da Olan Avrupa Kültür Derneği'nin organize ettiği, başını çektiği bir e, yapıdaydı. Organizasyon ekibini Avrupa Kültür Derneği yönetiyordu. Fakat e, bu seneden itibaren ilk defa Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, e, Sinoplu insanların, Sinoplu STK üyelerinin oluşturduğu bir çatı dernek gibi söyleyebiliriz. E, Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin e, ilk defa Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin tek başına organize ettiği bir e, yapıda Sinop Hale 8. E, bu da aslında bizim için şöyle çok önemli. Ee, yani Sinopalya'nın sürdürü sürdürülebilirliğini sağlamak açısından artık e, daha Sinop'un içinden gelen ve aslında Sinopalya'nın bunca senedir yetiştirdiği Sinoplu insan gücünün, Sinopalya'nın organizasyonunun da devraldığı bir yapıya bürünüyoruz. O yüzden Sinopale 8 bizim için bu açıdan da oldukça kıymetli. Başka bir açıdan daha kıymetli, onun sebebini de zaten sormak istiyorum. Bu Sinopale 8 herhangi bir, yani 8. Sinopale diyelim, herhangi bir BNL formatında düzenlenmiyor. Aslında bambaşka bir bakış açısı var. İlk olarak içi. Biz bu programı yaparken henüz gerçekleşmedi ama çevrim içi bir açılış etkinliğiyle izleyiciyle buluşacak ve bütün içeriğini eee çevrim içi internet sitelerinden vesaire takip edeceğiz. Bu sefer Sinop'a gitmemiz gerekmeden de aslında bütün içeriğe ulaşacağız. İkincisi de e, bu hem, bir, hem yeni bir bienal hem de yeni bir bienal değil aslında diyeyim. O şeyi bilgiyi ben vermeyeyim ama e, aynı zamanda upcycling, ileri dönüşüm başlığını da taşıyor. Neden 8'de? Yani böyle şeyler genelde oradan da sorabilirim. Genelde mesela 10. edisyonda, 20. yılda falan öyle daha e, sembolik zamanlarda da yapılabilir. Kırılma dönemlerinde yapılabilir. Belki Sinopales açısından tam da bir kırılma dönemine denk geldiğini de söyleyebiliriz. Neden böyle bir tercih ve ne bekliyor bizi Sinopales 8'de farklı olarak? Aslında bunu biraz böyle geriye taşıyıp yani Sinopali 8'i kurgularken neler düşündük oradan bir anlatmaya başlayayım. Böyle bir sorunuza daha iyi geleceğim. Sadece Sinopali 8'i kurgularken değil aslında son 2-3 senedir biz hep şeyi düşünüyorduk. Yani işte 2006'dan beri bir BNR yapıyoruz ve arşiv o kadar kıymetli şeylerle doldu ki yani böyle birikti birikti birikti. Ve hani ne, maalesef işte hard disklerde ya da internet sitesinin çok da trafik almayan böyle yerlerinde böyle... Yani hak ettiği değeri göremiyor ister istemez işin doğası gereği. Bir sürü böyle arşivde birikmiş şeyler var ve bunu hep bizi böyle rahatsız ediyordu. Yani bunu bir ortaya bir çıkaralım, buraya bir şey yapalım falan diye. Ama tabii daha sonra hepimizin bildiği gibi bir pandemi patladı 2020 senesiyle beraber ve aslında bu bizim için çok iyi oldu, çok farklı açılardan. Çünkü hepimiz bir durduk, böyle bir yavaşladık o tempomuzdan, günlük tempomuzdan Böyle bir uzaklaştık herkes bir içine döndü ve biz de organizasyon olarak bir içimize döndük ve o yüzden çok farklı bir anlam taşıdım bizim için. Ve böyle dedik ki yani o zamanlar pandeminin ilk dönemlerinde çok daha böyle kullandığımız bir tabir vardı yeni normal diye. Dedik ki ya bu yeni normal, yeni normalden bahsediyoruz ama işte acaba Sinopali'nin 15-16 senelik arşivine bugünün perspektifinden, bugünkü politik, kültürel, sosyal lenslerden bir baksak. Ve şu anda var olduğumuz, içinde var olduğumuz yeni normalin inşasında belki kullanmak üzere bir öneride bulunsak nasıl olur diye düşündük. Ve e, böylelikle de e, Sinopalia 8'i e, aslında var olan, elimizde var olan arşiv malzemelerini upcycle ederek, ileri dönüştürerek ve daha bir görünür hale getirerek e, kurgulamayı Düşündük ve bunun üzerine çalışmalara başladık. Nasıl yaptınız bunu? Geçmiş küratörlerle de herhalde, geçmiş edisyonların küratörleriyle, katılımcılarıyla, sanatçılarıyla, ekipleriyle de herhalde bağlantıya geçmeyi icap etti bunlar. Evet, aslında tam da böyle oldu. Sinopale'nin daha önceki edisyonlarında görev almış 8 farklı küratör, 8 farklı küratör grubu diyeyim. davet ettik öncelikle. Ve onlarla bu düşüncemizi paylaştık ve bu küratör grupları da Sinopale'nin arşivlerine kendi açılarından, kendi perspektiflerinden bakarak Sinopale'nin geçmişte çalıştığı sanatçıları tekrar davet ederek bugünkü, dediğim gibi bugünün lenslerinden, politik, kültürel, sosyal lenslerinden o işleri tekrar yorumlamak üzere gerek online buluşmalar organize ediyorlar, edecekler, kurgulamaktalar öyle söyleyeyim, gerek yeni işler, gerek Sinoplularla toplantılar, buluşmalar, Sinoplu insanlarla böyle etkinlikler ortaya koyacaklar, projeler ortaya koyacaklar. Birkaç spesifik örnek vermek mümkün mü? Yiğit Bahadır Kaya ile birlikteyim bu arada. Yeni radyosunu açmış, dinleyicilere de anons geçmiş olalım. Sinop da düzenlenen uluslararası sanat bir yerinden Sinopale'den bahsediyoruz 2005 yılında kurmuş bir diğer e, ve 8. edisyonu tamamen çevrim içine taşınarak ve de upcycling yani ileri dönüşüm teması başlığı altında düzenlenecek e, spesifik somut böyle bazı örnekler programa dair söyleyebileceğiniz şeyler olur mu Yiğit şimdiden? Dinleyicilerle paylaşmak adına ve ne zamana kadar devam edecek? Ne zamana kadar nereden takip edilebilecek bu programlar? Evet, öncelikle son sorunuzdan başlayayım. Sinopale 8, Haziran 2022'ye kadar online olarak devam edecek. Ve aralığın ilk iki haftası her çarşamba, daha sonra da Ocak ayından itibaren tüm çarşambalarda bir etkinliğimiz olacak. Her hafta çarşamba günü Sinopalya 8'in bir etkinliği oluyor Haziran, Haziran 2022'ye kadar. Ve bunları 8 8.org'dan ya da Sinopalya'nın e, sosyal medya sayfalarından takip etmek mümkün. E, örnek istediğiniz tabi vereyim e, mesela davet ettiğimiz küratörlerden biri Emre Zeytinoğlu. E, Emre Hoca e, aslında Sinoplu olan ama Sinop'un dışında yaşayan ve Sinop'un dışında işlerini üreten Sinopalya sanatçılarıyla Mesela Sinop duygusunu tartışmak üzere iki tane e, online e, çevrim içi e, buluşma gerçekleştirecek. Kendi projesi gizli kent kapsamında, Sinop Hale 8 kapsamında. E, ve bu e, Nil İlk Başaran gibi, Müridi Aksan gibi, e, İpek Hamzoğlu gibi, Melih Görgün gibi, Burçak Konukman gibi Sinoplu olup Sinop'un dışında yaşayan sanatçılarla böyle e, buluşmalar gerçekleştirecek. Evet. Mesela bir diğer örnek Beral Madra yine Sinopale'nin kurucularından ve ilk dört yenerin küratörlerinden Beral Madra Sinopale 8'de Konuk Sever Deniz e, adında bir projeyle var. E, daha çok Karadeniz üzerine Sinopale'nin geçmişte e, geçmişteki Sinopalelerde Karadeniz üzerine yapılmış işlerin tekrar yorumlanacağı ve Karadeniz'in bugünkü ekonomik anlamıyla, politik anlamıyla, sosyal anlamıyla tekrar ele alınacak bir projesi var. E, Böyle söyleyebilirim. Mesela bir tanesi Jonathan Habib Enquist'in Büyüyen Her Şeyi Düşünmek adlı bir projesi. İsveçli Küratör. Sinopalya Altı'nın küratörlerinden. E, o da e, Sinopalya'da üretilen işlerin e, daha sonra nerelerde nasıl, e, ne şekilde sunulduğu, ne şekilde geliştiği ve sanatçıların kendi hayatlarına, kendi sanat hayatlarına Sinopalya'da ürettikleri işlerin nasıl katkıda bulunduğu üzerine yine e, Sinopalya'nın geçmiş sanatçılarıyla e, Görüşmeler yapmayı planlıyor, videolar çek, e, paylaşmayı planlıyor yaptığı röportajlarla. Böyle söyleyebilirim. Bu sonuncusu çok önemli yani Jonathan'ın yaptığı. İsveç'te yaşamakla birlikte Türkiye ile bağlantıları çok güçlü. Farklı projelerde yürüten bir isim olduğunu vurgulayalım 6. edisyonun e, evet. ötürüydü. E, özellikle yani Sinop'ta gerizgahta da konuştuğumuz gibi Sinop özgü, Sinop'ta, Sinoplularla, Sinop için, Sinop'taki bir mekanda üretilen işlerin sonradan neye dönüştüğü, nerede sergilendiği, sonraki akıbetleri diyelim. Önemli hakikaten genel olarak sanat kontekstinde de son derece yeri olan bir tartışma. Evet. Ben de şunu hep merak etmişimdir. Bunca yıllık külliyattan yani işte 2005 yılında yaklaşık 15-16 yıllık birikimden kente daimi neler kaldı? İlla bir eser olmak zorunda değil bu. Bu sizin oluşturduğunuz dernek de bence kalan bir şey olarak görülebilir. Ama başka somut olarak neler kaldı? Bu e, soruyu şu açıdan da soruyorum. Hatırladığım kadarıyla dediğim gibi hiç gelme fırsatım olmadı ama hep çok yakından takip etme e, merakım oldu. Özellikle ilk Görsel sanatların ötesinde o yaklaşım sonradan da devam etti biliyorum ama görsel sanatların ötesinde çok disiplinlik ve disiplinler arasılık da söz konusuydu. E, kültürle, sanatın farklı disiplinleriyle e, ilişkili oralardan da kalanlar olmuş olabilir. Mekanlar kullanılıyordu, tarihi mekanlar. Sinop'un kendi tarihinde ve hatta Türkiye'nin tarihinde yeri olan oralar dönüşmüş olabilir. Ne, ne bıraktı Sinop'a Bienal diye sorayım. Bence en önemli bıraktığı şey az önce bahsettiğiniz insan gücü. Yani Sinoplulara, benim, ben de bu insanlardan biriyim. Yani aslında Sinop'ta büyüyen bir genç olarak çok da hani Sinopal'a olmamış olsaydı zannediyorum Çağdaş Sanat'la bu kadar yakından tanışamazdım. Şu bugün olduğum yerde olamazdım birçok farklı açıdan. Ben sadece bir örnek değilim. Benim gibi bir sürü örnek var. Sinopal'in en önemli şey bence Sinop'a kattığı şey bu insan gücü. Sinop'un gençleri, insan kaynağını, dünyanın dört bir yanından gelen, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kültür aktörleriyle, sanat aktörleriyle aynı potada bir arada tutması, onların birbirlerinden öğrendiği bir sürü durumu mümkün kılan bir platform oluşturması. Bence Sinopalya'nın Sinop'a kattığı en önemli şey bu. Ve mekanlar bir sürü mekan var sayabileceğim. Mesela Sinopalya'nın ilk üç BNL'de yeri olan, mekanı olan Sinop Cezaevi, Sinop Tarihi Cezaevi ki şu an e, Sinop Tarihi Cezaevi bir kültür merkezi yapılmak üzere e, Avrupa Birliği'nin fonladığı bir büyük bir projeyle, e, çok devletli bir projeyle e, şu an tadilat altında mesela. Yine aynı şekilde Sinop Buzhane binası, eski buz fabrikası, eee Sinofilen'in e, 6. ve 7. edisyonlarında mekan olarak kullandığı, sergi alanı olarak kullandığı bir yerde. yerdi. Orası da Sinop Belediyesi'nin bir kültür merkezi olarak şu an yeniden inşa ettiği ve tadilatta olan bir yer. Böylelikle e, Sinop'a ait e, aslında atıl kalmış mekanları. Sinopali'nin kullanmasıyla beraber tekrar kamuoyuna böyle hatırlatıp evet aslında burada bir şeyler olabilir diyoruz. E, bu, bu çok değerli bence. En önemlisi Sinopali buluşma merkezi. Sinop'un merkezinde aslında ana caddesinin hemen yanında yani mer çok konum olarak çok merkezi bir yerde ama insanlar için acayip gözlerden uzak çok atıl kalmış bir yer bir eski bir hal binası, septe hali binası ve Sinopale 2014 yılında buraya girdi ve burada aslında burayı canlandırmak üzere birçok proje oluşturdu ee, ve Sinop e, hal binasını, Sinop hal buluşma merkezi haline getirdi ve şu an orada birçok e, sergi salonu, Sinopale'nin e, ofisi, Sinopale'nin merkez ofisi, e, atölyeler olan ve işte e, Sinoplu başka derneklerin gelip çalışma yapmak, etkinlik yapmak için kullandıkları salonlar olan bir, bir buluşma merkezi haline geldi hal binası da. Bunlar bence... Peki hiç daimi böyle, olarak orada kalan, bağışlanan, zaten belki de e, mekanı özgü olduğu için orada devam etmesi gereken sanat eserleri, heykeller, enstelasyonlar, böyle çalışmalar var mı? E, aslında var evet. Yani mekan olarak sanat mekanları var. Aslında bir, bir sanat işi olarak çıkmış... Bir mekan halinde var mesela e, Johanna, Johanna, Johanna Reiner ve Johannes Hoffman'ın Avusturyalı sanatçılar tamirlik projesiyle e, bu hal binasındaki dükkanlardan birini bir tamir atölyesini dönüştürdüler ve şu an hala orası bir tamir atölyesi olarak kullanılıyor mesela. Yani sanat işinin kendisi aslında mekanın mekanlı bir müdahale ile orayı bir dönüştürme biçiminde ve hala kullanılır halde. E, bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Sinop Ali'nin şey, e, hal sergi salonunda şu an hala, hali hazırda aktif olarak birçok sergi e, yapılıyor. Şu anda zannediyorum bir sergi var hatta. Sinop, Sinop ölçeğinde daha yerel ölçekte de olsa e, önemli fotoğraf sergileri, seramik sergileri yapılıyor e, hali hazırda. Bunlar söyleyebilirim. Peki henüz çok erken bunu konuşmak için biliyorum. Öncelikle bütün geçmiş 7 edisyona baktığınız sadece bakmakla kalmayıp orada birebir zaten sizinle birlikte çalışmış olan küratörleri, sanatçıları, katılımcıları da davet ettiğiniz bir ileri dönüşüm temalı 8. edisyonun başlamak üzere ve 22 Haziran'a kadar özellikle çarşamba günlerine dikkat etmeliyiz. Çarşamba günleri web sitesinden de bilgisini ya da sinopalenin sosyal medya kanallarından da bilgisini alabileceğimiz. Çok sayıda etkinlik olacak yani tartışmalar, gösterimler, sanat projeleri, atölyeler vesaire diye anlıyorum. İki sorum olabilir. Bir, yayın planlanıyor mu? Ee, genelde böyle çalışmalarda bir yayının da bütün bu birikime işaret etmesi, onu taçlandırması beklendiği için. İkincisi de buradan nereye gidebiliriz? Dokuzuncu edisyon için hiç böyle ufak defekte olsa aklınızda bunu yaparız ya da yapmayız dediğiniz hazır böyle yapısal bir değişikliğe de gitmişken hayaller, fikirler var mı? Ee... Yayın konusu evet, gerçekten önemli. Sinopale'nin aslında tüm BNL'ler sürecinde çıkardığı Sinopsis adında bir dergisi var. Her BNL'de en az 2-3 edisyon çıkar. Bu BNL'de de, 8. BNL'de de iki tane Sinopsis çıkarmayı planlıyoruz. Bir tanesi ya şu an plan olarak ama net söyleyebilirim bir tanesi Mart ayında, bir tanesi de Haziran ayında her şey bittiği zaman çıkacak. iki edisyon var. Tüm bu arşive bugünden bakma, bugünün lensleriyle bakma durumunu gerek sanatçıların gözünden, gerek küratörlerin gözünden, gerekse Sinopali ekibinin içindeki gönüllerin gözünden bir hikaye haline getirdiğimiz bir yayın olacak, iki yayın olacak daha doğrusu. Aynı zamanda geçmiş sinopsislere de Sinopali 8'in web arşivi, internet arşivi erişime açıldığı zaman da tüm geçmiş sinopsisleri de bu internet sitesinden oluşabileceğiz. Böyle söyleyebilirim. 9. BNL için 9. Evet. Evet. Evet, evet. BNL için dediniz. Aslında yani Ufak tefek fikirler var ve herkesin kendi içinde kişisel fikirleri var. Ben kendi kişisel fikrimi söyleyeyim. Lütfen 9. Biyennel online olmasın. Öyle <gülüyor> çünkü çünkü yani ben, ben kurgularken böyle kurguluyorum. Kesinlikle online yapmayacağız diye. Çünkü sinopale gerçekten hep konuşuyoruz. Çok mekansal bir, bir, bir durum. Ama online ol, olduğumuzda yani şartlar gereği, gerek pandemi şartları gereği, gerekse um, dijitale yansımış olmamızdan gereği. Yani sinopale şimdi dijitale taşınamamızdan gereği. Bu seneyi online yapıyoruz ama hepimizin için ki ben şanslıyım Sinop'a gelebiliyorum ama Sinop'a gelemeyen şu an Londra'dan, Viyana'dan organizasyon ekibine dahil olan birçok arkadaşımız var. Ve onların içinde hep ah Sinop ah keşke gelsek Sinop'a düşüncesi var ve e, yani bir, hep bir mekan üzerinden bir şehir üzerinden kurguluyoruz her şeyi ama o şehre ulaşımımız olmuyor. Ve Sinop en güzel şeylerinden biri e, dedim ya bu bir platform oluşturuyor insanları Sinop'la yani uluslararası, ulusal birçok kültür sanat aktörünü Sinoplularla buluşturuyor ve bu buluşmalar şey oluyor yani hani efendim yalı kahvesinde bir çay içelim hadi gelin oradaki insanlarla bilmem kimi sizi tanıştırayım, tersaneye gidelim bilmem ne yapalım, işte pazar yerine gidelim orada bilmem amcadan bilmem ne yapalım gibi böyle hani çok rastgelelik halinde oluyor. Tabii bunlar olmadığı için e, o, o, o, o yani sinopale sinopale yapan o değerlerden bir kaçını böyle biraz zorluyor gibi hissediyoruz ya yani özlüyoruz daha çok özlediğimizi daha çok değerli olduğunu hissediyoruz o nedenle aslında sinopale 8'de de her şey yolunda giderse umuyoruz ki Haziran ayında bir sinopta buluşmayı da planlıyoruz sinopale 8'in kapanışını bir çevrim dışı bir gerçek ortamda bir mekan paylaştığımız bir ortamda buluşma yapmayı planlıyoruz ama sinopale dokuz için bence Online olmaması şu an için en en önemli fikrim diyebilirim, en öncelikli fikrim. İyi, çok teşekkür ederim size. Umarım Haziran'da sinopta buluşabiliriz, buluşabilirsiniz diyelim şimdilik ve dokuzuncu edisyona heyecanlanmaya başlamadan 22 Haziran'a kadar özellikle Çarşamba günleri dikkat etmemiz gereken sinopaleye odaklanalım. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum son kalan noktamızda son dakikalarımızda sinopale sayı ile sekiz. .org web sitesinden programlar takip edilebilir. Çok da içeriğini kavramsal çerçeve uygun bulduğum kısa bir video yüklemişsiniz. Bu video da ileri dönüşüm fikrinden esinleniyor. Şimdiye kadar ki özellikle sahada kaydedilmiş ses kayıtlarından, görüntülerden yapıtların görsellerinden derlenmiş, ileri dönüştürülmüş. Bir video var. Web sitesinden izleyebilirsiniz ama ben hiç değilse sesini şu anda dinleyicilerle paylaşmak isterim. Ve teşekkür ederim Yiğit size. Ben çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri hazırlayan İstanbul Çelenk Vakfı Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.